Merhaba, Su Hakkı programına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Norhan Yüce. Ee, bu hafta biz su kanunu tasarısından bahsedeceğiz. Geçtiğimiz Ekim ayında Orman ve Su İşleri Bakanlığı e, bunu bu tasarıyı e, resmi olmayan kanallarla kamuoyuyla ile paylaştı. STK'lara ve odalara, e, odaların fikrini almak üzere bu tasarıyı paylaştı. Bizim de önümüze geldi bu tasarı ve biz de bununla ilgili çalışmaya başladık su halkı kampanyası olarak. Şimdi bugün aramızda bir konuğumuz da var zaten. Avukat Arif Alpsoy bizimle birlikte. Su kanunun tasarısını tabii ele alırken yanımızda bir hukukçu arkadaşımızın olması çok önemliydi bizim için. Çünkü hukuksal metinlerle ilgili her zaman her konuya vakıf olamıyoruz. Şimdi bugün yanımızda konuğumuz kendisi burada. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş <gülüyor> geldiniz. <gülüyor> evet. Ben istersen bir giriş yapayım. E, şimdi bu su kanunu meselesi uzun zamandan beri e, aslında dile getiriliyordu. Ya, Türkiye'de işte e, Cumhuriyet'in ilanını takip eden e, ilk 30 yıl içerisinden de bu uygulamanın hani e, hayata geçmesi noktasında adımlar atılmıştı. Özellikle ilk, ilk 30 yıllık süre içerisinde suyla doğrudan ve dolaylı olarak ilgili olan çeşitli kanunlar çıkarılıp suyun yönetimi yasal bir düzenlemeye oturtulmaya çalışılmıştı. E, buna ilk dönem diye. Biliriz. E, i̇kinci dönem ise 1950'lerden e, başlayan dönem ve 80'lere kadar devam ediyor. Bu ikinci dönemde ise su kaynaklarının e, sistematik olarak geliştirilmesi ön plana çıkartılmış. E, bu dönemde örneğin e, önemli bir gelişme var. E, 54 yılında devlet su işlerinin e, kurulması söz konusu. E, yönetimi tek bir elde toplayıp su varlıklarını geliştirme yoluyla kalkınma anlayışı hakim kılınmaya başlanmış. E, bu doğrultuda adımlar atılmıştır. 3. dönem diyebileceğimiz dönem ise 80'leri kapsıyor. 80'lerden itibaren de özellikle ilk yarısında su kalitesini geliştirme konusunda adımlar atılmış, su kaynaklarının geliştirilmesini öncelikli bir hale getirmeye çalışılmış. Bu dönemde çevre kanunu 83 yılında hazırlanmış, su kirliliğinin kontrolünü yönetmeliği 88 yılında ve çevre Bakanlığı Kanunu 91 yılında oluşturulmuş. E, bu döneme şöyle de e, ifade edilebiliriz: Kamu hizmetlerinde özelleştirme'nin başladığı dönemde e, diye görebiliriz. E, önemli, önemli bir kanun var ki işte bu belediyelerin su hizmetlerini e, karlı satmasını zorunlu kılan e, iski kanun dediğimiz 2560 sayılı kanunda bu dönemde hayata geçirilmiş e, ve şimdi de bir su kanunu ile karşı karşıyız. E, yapılmak istenen e, tabii Aha. ki e, Avrupa Birliği uyum süreci içerisindeki işte çevre faslının kapatılması meselesinde gündeme geliyor. Bir noktada bu zorlayıcı bir etken oluyor. Bir yandan da işte su politikasını tek bir elden, tek merkezden yönetilmesi hedefleniyor. E, bu doğrultuda da bir kanun. ...tasla önümüze gelmiş durumda. Evet. Şimdi e, taslağı gördüğümüz zaman e, ilk dikkatimizi çeken şey şu olmuştu bizim. E, su tasarı, su kanunu tasarısı bu ama e, suyla ilgili bir şey yok aslında. Yani su merkezde değil en azından. Onu görebiliyoruz. Şimdi bununla ilgili biraz konuşalım. Önce maddelerden e, daha doğrusu önce kanunun hani genel havasından bir bahsedelim. Ondan sonra da bazı ilkelerden ve tanımlardan bahsedebiliriz değil mi? Evet. Arif Bey, <gülüyor> size dönelim. kanunun ruhunu maksat ve ilkeler belirlerse eğer bu su kanunu hakkında ne diyebiliriz? Yani örneğin ilk cümlesinde maksat kısmında ve diğer maddelerin içerisinde suyu kaynak olarak tanımlamış bir kere. Şimdi e, bu kanunda ne yapılmak istendiği, nasıl bir e, perspektif getirmek istendiği, korumunun ne kapsamda olması gerektiği e, önem taşıyor. Bunları belirleyen de zaten ilk üç maddesi, genelde kanunların e, ilk üç maddesi e, kapsamını, amacını, tanımlarını vesaire ilkelerini ortaya koyarak kanunun nasıl yorumlanması ve uygulanması gerektiğini anlatır. Şimdi bu e, kanunun, bu tasarının yapılma amacı zaten... E, bu konu üzerine makale yazan çeşitli kişilerce de belirtilmiş e, su direktiflerinin ve Avrupa Birliği'ndeki e, çeşitli su yasalarının bizim mevzuatımıza uygulanması. Görünüşteki evet. amaç olarak su kaynaklarının korunması, daha efektif kullanılması, sürdürülebilirliğinin sağlanması olduğu söyleniyor. Ancak e, kanunun metnini, e, metnini incelediğimizde... Bu kanun metinlerinin bu amaçları ne kadar karşılayıp karşılamadığı çeşitli ciddi soru işaretlerini doğuruyor. Hı. Yani en basitinde anlatmak gerekirse birinci maddesinde sürdürülebilirlikten bahsederken tanımlarda sürdürülebilirliğin ne olduğu anlatılmıyor. Yani evet. bir sürdürülebilirlik tanımı yok. Bu da bizi çevre hukuku şey pardon çevre kanunundaki sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir çevre kavramlarını götürüyor. Ancak şöyle bir aksaklık var bu tasarı ülkemizde suyun bir nevi anayasasını oluşturacak yani devlet kurumlarının kişilerin ve özel teşebbüslerin artık enerji olsun ev kullanımında olsun bütün kullanımlarıyla ilgili ana ilkeleri ve kuralları ortaya koyacağı için bunun daha net bir şekilde ve suya özgü bir şekilde açıklanmasına büyük bir ihtiyaç vardı. Şimdi burada zaten kanuna baktığınızda e, yani herkesin de haklı olarak itiraz ettiği gibi e, su temelli yani suyu esas alan onun varlığını sürdürmesini, onun bir varlığını duyunan saygıyı göremiyoruz. Burada bir bu bir kaynak, e, bu kaynağı en çok ve en iyi şekilde, efektif şekilde nasıl kullanırızın? ...bir e, tartışması var... ...onun e, bir yol göstericiliği var... Hmm. ...tabii e, kanun içinde de... E, ...bence benim... ...kanaatimce e, son derece... ...tehlikeli olan bazı tanımlamalar da var... ...ama isterseniz... ...bu su e, ...tahsisleri gibi şeyleri ...daha sonra da girebiliriz... E, ...ama evet. genel olarak baktığımızda... E, İyi niyetle hazırlanmış, güzel, eli yüzü düzgün olarak kaba tabirle tanımlayabileceğimiz bir kanun olmasına rağmen e, uygulamada e, bize nasıl sorunlar çıkartabilir? Yani insanların e, suya erişim hakkında veya suyun e, varlığını e, sürdürülmesi alanında nasıl sorunlar çıkartabilir dediğinizde çok ciddi sorunlar var. Evet. Bunun nedeni de suyun kendisinin varlığına bir saygının olmaması. Evet. Bir de şöyle bakmak gerekebilir belki. Ee, zaten uygulamada bir e, suyun, suya erişimde var olan adaletsizlik söz konusu. Su hakkının gaspı söz konusu. Ee, Hı -hı. Yeni bir kanundan aslında bunların önüne geçilmesi gerekiyor ya da e, suyu korumak. Ee, i̇şte insani amaçla kullanımını teşvik etmek e, sürdürülebilirliğini sadece günlük değil gelecek nesiller açısından da sürdürülebilirliğini sağlamak açısından bu uygulamalardan yola çıkarak zaten hani çok olumsuz olan ve tepki toplayan uygulamaları e, kısıtlayacak daha net e, düzenlemelerin olması gerekirken evet. e, Hı -hı. bu yasada bunu görmüyoruz. Yani geneli içerisinde bunu görmüyoruz. Ee, aslında kullanımı, e, su kullanımını e, teşvik eden ve su kullanımını e, daha da rahatlatan maddeler Hayır. olduğunu görüyoruz. Yani sizin de ifade ettiğiniz gibi e, kimi e, argümanlar, e, kimi teknik terimler yer almış. Hani sürdürülebilirlik almış, çevre e, denmiş, suyu e, korumak gerekir denmiş e, maddelerin içerisinde. <Gülüyor> Ama bunlar çok e, görüntüsel. Ee, biçimsel, şekilsel e, bir halde yer alıyor. Özünde ise şey yer almamış. Yani e, Koruma çok kısmı haklısınız. Kısmı Zaten biraz önce de söylediğiniz bir şey var. Şimdi e, Kanun tekniği anlamında bir hakkı korumak istiyorsanız e, onu kanunla, e, ona ilişkin hükümleri kanunla getirmenizde büyük bir fayda var. Çünkü yönetmelikler, e, bakanlık gibi e, kamu kuruluşlarının, kurumlarının daha doğrusu kolaylıkla değiştirebileceği mevzuat parçaları olduğu için hı hı. ve kanuna aykırı olamayacaklar için bir, bir hakkı gerçekten korumak istiyorsanız o hakkın en hayati noktalarıyla ilgili hükümleri kanunda yer vermeniz gerekiyor. O anlayışa en azından kanunda yer vermeniz gerekiyor. Uygulamanın sınırlarını belirlemeniz gerekiyor. Onu belirlemezseniz hı hı. yönetmeliklerle büyük sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. evet. Burada Mesela, da ilk dikkat edici hı. nokta da şey herhalde değil mi? Kaynak ve varlık meselesi. O çok önemli bir farklılık. Yani ona kaynak dediğiniz zaman tüketmeye yöneliyorsunuz. Varlık dediğiniz zaman Arif Bey'in de söylediği gibi hani saygı duyuyorsunuz. Ve onu gelecek kuşaklara da aktarmanın yollarını arıyorsunuz. Hatta suyun kendi haklarını bile hesaba katıyorsunuz. Senin dediğine bir örnek vermek istiyorum. Mesela dördüncü maddede Ç-Bend'inde şöyle bir şey deniliyor. Su kaynaklarının ekonomik ve ekolojik ihtiyaçları en uygun şekilde kullanımının sağlanması. Şimdi böyle başlayan bir maddede tabii ister istemez ekonominin artan telap, e, talepleriyle ilgili ekolojik ihtiyaçları aynı e, kefeye koyuyorlar ve ilki yani ekonomik e, talepler baskın olduğu için diğerini ortadan kaldırmış oluyor. Yani su hakkını aslında kaldırmış oluyor. Zaten uygulamada şu anda böyle. Zaten uygulaması öyle. Bunu ters çevirmek olunca, istiyorsan evet. bunu aynı cümle içerisinde kullanmamak gerekiyor. Daha net bir tanım yapmak gerekiyor ki var olan uygulamaları ortadan evet. kaldırsın. Evet kesinlikle bunu öyle. Yapmamışlar. Evet zaten su hakkından da bahsedilmiyor. Metnin hiçbir yerinde su hakkı diye bir şey geçmiyor. Artık Dünyada Bolivya'da, işte Uruguay'da, Güney Afrika'da anayasalarda yer alan bir kavram bu su hakkı. Bizim de zaten kampanyamızın çıkış nedeni, ortaya çıkış nedeni ve yine 2010'da Birleşmiş Milletler tarafından da kabul edilmiş bir şey. Ama bizim su kanunu tasarımızda yer almıyor böyle bir şey. Bu inanılmaz bir eksiklik bence. Evet. Ee, bir başka, başka noktası e, suyun öncelikli kullanımı. Oradan da devam evet. edebiliriz. Şimdi e, suyun kullanımı konusunda dördüncü maddesi ve beşinci maddesinde e, ilkeler ve faydalanma ve kullanmada öncelik sıraları belirtilmiş. E, burada belirttiğini sizin de açıkladığınız e, şekilde e, sürekli bir ekonomik ihtiyaçlar ön planda e, birden fazla ihtiyacın giderilmesi mümkünse birden fazla ihtiyacın giderilmesine de izin veriliyor. Buradaki temel mesele aslında şey kanunların metinlerinden ziyade bu metinlerin yorumlanması ve uygulanması sırasında yaşanan sıkıntılar. Hı hı. Bildiğiniz gibi ülkemizde HES'ler yani hidroelektrik santraller nedeniyle yaşanan çok çok ciddi bir tartışma var. ve Bu tartışmanın hı. herhangi bir şekilde doğru düzgün cevabı verilebilmiş değil. Bu kanunda yer alan, ilkelerin içerisinde yer alan bu ekonomik ve kamu yararı gerekçelerinin zaten hali hazırda yaşanan anlayış ve kullanım şekli karşısında çok daha geniş bir kullanım yetkisi vereceğini açıkça görebiliyoruz bunun evet. için. Hı. Yani bir hukukçu olmaya da gerek pek yok gerek galiba yok. değil mi? Yani Hı. çünkü buradaki enerji elektrik yani özellikle elektrik enerjisi alanında ülkemizin yaşadığı deneyim ve özelleştirmeler ve bu enerjinin elde edilmesi için yapılan şeyler Çet raporlarına karşı alınan tutumlar vesaire bunların hepsi göz önünde bulundurulduğunda bu ilkeler ve faydalanma öncelik sırasındaki e, maddelerin e, kolaylıkla nasıl diyeyim kötüye kullanılabileceği yani suyu hı -hı. korumak yerine suyun evet. daha fazla e, enerji, enerji ya da işte olması, ekonomik hı -hı. şeylerle kullanılması söz konusu. Çünkü burada... E, ...belli bir şey kıstası getirmeniz gerekiyor. Bu ne kadar kullanılabileceğiyle ilgili bir sınırlama yok. Hı hı. Yani korunur, korunur, korunur, korunur deniyor ama... Mesela ...zaten korunacak. uygulamada bir korunma e, yok. Evet. Evet. Ya bu bölümü kapatmadan önce sıralamayı bir hatırlatmakta fayda var. Öncelikler sıralaması yapılmış. Ama işte insani amaçlı kullanıyor. İşte ekolojik ihtiyacı karşılayacak nitelikte kullanıyor. Tarımsal deniyor. İşte turizm deniyor. Enerji deniyor. Bunları böyle alt alta sıralamışlar. Bütün hepsini aynı anda kullanabiliriz demişler. Hatta işte imkan varsa, olanak varsa birden fazla alanda kullanabiliriz demişler. Ve öncelik sıralaması değişebilir demişler. Yani hiçbir bir şey dememişler aslında. İstediğimiz <gülüyor> gibi kullanabiliriz diyorlar. Yani ancak evet. şunu söylemiyorlar. E, su kaynağının varlığını devam ettirmesi açısından bir e, teminat getirmiyorlar. Evet. evet yani sürdürülebilirlik kesin. demişler. Ancak sürdürülebilirlik nedir diye baktığınızda e, bu konuda bir tanım yok. Başka kanlara yok. yok. Yani. Burada işte hep bu öncelikleri de kamusal fayda açısından sıralandırıyorlar. Her bir noktada yani yapacakları her bir işte e, kamusal çıkar bunu gerektirdi deyip Önceliklerin yerlerini değiştirebiliyorlar. Ilı Barajı'nda olduğu gibi kamusal yarar. Örneğin tarihin, kültürün, e, oradaki insanların yaşamının önüne geçip e, sadece parasal olarak oradan üretilecek enerjiye indirgenmişti. Burada da kamusal çıkar demişlerdi. Evet. Evet. Şimdi bir ara verelim e, şarkı dinleyeceğiz. E, Yağar yağmur yer yaş olur Hale Gürden dinliyoruz. Evet şimdi e, şarkımızdan sonra münferit su kullanımından biraz bahsedelim isterseniz. Onunla ilgili e, neler söyleyebiliriz? Evet Arif Bey münferit hmm. su kullanımı nedir? Hukuki <gülüyor> olarak nedir? Ve bu ne anlama geliyor suyun e, kullanımında? Zaten e, ikinci maddesinin münferit su kullanımı e, su tahsisini tanımlamış herhangi bir su kaynağından belirli bir kurum kuruluş veya şahsa verilen su kullanımı izni olarak anlatılıyor. Bunu okur okumaz benim enerji sektörü alanında kullanılan lisanslar geldi aklıma. Zaten uzun zamandır son 5-6 yadır özellikle ülkemizde su suyun özelleştirmesi, su hizmetlerinin özelleştirilmesi gündemdeydi. Bunlar dönüp dolaşılıp tekrar tekrar ısıtılıp önümüze koyuyordu. Münferi su tahsisinin suyun, su hizmetlerinin özelleştirilmesi açısından anlayabildi atılmış en önemli adımlardan birisi olduğunu düşünüyorum. En önemli adım olduğunu düşünüyorum. Çünkü hukuki altyapısını sağlamaktadır. Şimdiye kadar e, kamu kurumlarının e, tek olan bu çalışma bu e, müfessu tahsisi e, yöntemiyle artık e, özel kurumların veya kişilerin şahısların e, emrine amade edilebilecek. Onların bu e, çalışmaları yapılması sağlanabilecek. Zaten bu e, müfessu Tahsisi e, tanımından sonra kanunun en ayrıntılı ele aldığı noktalardan birisi 13. Maddesin, maddesiyle başlıyor. Su tahsisinin nasıl yapılacağı, kim tarafından yapılacağı. Zaten bu kanunda genel olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı tek merci olarak kabul ediliyor bu. Evet, çok ee, merkeziyetçi bir merkeziyeti, yaklaşım var. Merkeziyetçi. Yani şimdi bu Avrupa Birliği'nden veya işte Avrupa direktiflerini alıyoruz ülkemizde uygulamaya çalışıyoruz ama anlayışını almıyoruz. Onlar Hı -hı. bu düzenlemelerin yanı sıra çok ciddi bir arhal sözleşmesinde sözgünlüğü. olduğu gibi çok ciddi bir katılımcılığı esas oluyor. Bizde sadece şekli bir katılımcılık var. Mesela bu taslak tüm sivil topluma gönderilmiş veya yayınlanmış. Bu taslak hakkındaki eleştirilerin ne kadarının dahil, ediliyor. dahil edileceği hepimiz <gülüyor> Biraz için oluyor çok göstermelik evet. bir şey. Hı hı. Şimdi su kaynaklarının tahsisinde özellikle en büyük sıkıntılardan biri 49 yıllık tahsisler söz konusu olabiliyor. Tahsis bu tahsisler aslında dediğim gibi bir nevi lisans gibi hı hı. o kullanım hakkını mümferiyle o şahsa veya kuruluşa vermiş oluyorsunuz. Bunun son derece dikkatli denetlenmesi, mesela beni bir süre kullanılmadığı zaman geri alınması veya o e, su tahsisinin e, şartlarının e, son derece iyi belirlenmesi gerekiyor. Burada o korumayı ben ne yazık ki göremiyorum. Burada kimin tahsis edeceği, tahsis edecek kuruluşun, işte hafızı su tahsis heyetinin kurulması, bunun görevleri falan e, ele alınıyor. Ancak bu son derece hayati noktada olan bu hakkın özü konusunda... E, yeterli e, teminatı insanlarımıza yeterli teminatı veren hükümler yer almıyor. Bunun daha ayrıntılandırılması gerekmekte. Ya da e, bu kanunun e, ilk üç maddesinde bu teminatı sağlayacak daha düzgün maddelere daha açık maddelere yer vermesi gerekmekte kanaatindeyim. Evet. Şimdi bir de şey var Havza bazında yönetimden bahsediliyor ama yine bahsettiğimiz gibi Şekilsel kalıyor mesela şöyle bir şey var 9. maddenin 12. bendinde demiş ki havzalar arası su aktarımı böyle bir şeyden bahsediliyor. Şimdi bu son derece tartışmalı ve yani ancak böyle bölgesel ölçekli bir afet durumunda sadece ve sadece insani kullanım için yapılabilecek bir şey. O da zaten istisnai olacağı için aslında havzalar arası su aktarımı diye bir şey asla ve asla olmamalı. Çünkü havza canlı ve cansız olarak doğal varlıkların ve sistemlerin oluşturduğu karmaşık bir bütün. Siz bu bütünlüğe yönelik ne yaparsanız yapın yani her türlü müdahale havzanın varlığı için önemli bir tehdit oluyor. O nedenle hani hem havza bazlı yönetimden bahsedip hem de havzaların susu aktarımı demek çok büyük bir çelişki. Ama bu, suyun ıhı. kullanımı açısından havza... E, ...bazında planlanması... E, Kesinlikle ...gerekli gerekiyor. bir e, Kesinlikle. şey. E, bu ne, hmm. Neden böyle söylüyoruz? Örneğin bugün yapılan HES'ler... E, ...tek tek çet raporu alıyor. Bir hmm. havzanın içerisinde... işte ...10 hmm. tane 20 tane HES yapıldığında... bu ...bütün HES'lerin... Kümülatif, ...kümülatif etkisi... Evet. ...bambaşka bir hale evet, dönüşeceği evet. için... ...aslında çoğu... E, ...iptal söz konusu olabilecek. Eğer havza planlaması yapılsaydı. Evet. Çok e, özür dilerim. Siz e, chat'den bahsedince ben belirtmek istedim. Şimdi bu kanun önemli eksikliklerinden birisi şu. Canlı hayatı için çok önemli olan su kaynakları nasıl kullanılacağı konusunda bir chat gerekliliği getirilmiyor. Evet, bir bu hmm. büyük bir sıkıntı. Yani bir tahsis yapıldığı zaman veya havzalar arasında geçiş yapıldığı zaman suyun zaten insanların hayatına, kültürel ve sosyal hayatına etkisini zaten dikkate alınmamış. Hmm. Hiç dikkate alınmamış. Ama bunun çevresel etkisi de göz ardı edilmiş. Evet, çok evet. tehlikeli. Yani bütün e, maddelerde şunu da görüyoruz aynı zamanda. Tamam bir havza planlaması yapılsın deniyor. Havzalar arasında su aktarmayı e, hmm. öngören nitelikte. Bu tamamen kabul edilir bir şey değil. E, ama aynı zamanda bu havza planlamasını yine merkezi bir yerden yapacağız diyorlar. Hmm. Yani hmm. burada yereldeki Vallahi evet, evet o havzanın e, bütün e, aktörlerinin katıldığı bir mekanizmadan bahsetmiyorlar. Hmm. Yine merkezi bir yerden e, ulusal e, çerçevede Ölçekleri. ölçekte belirlenecek Hı -hı. bir e, şeyden bahsediyorlar. Planlamadan bahsediyorlar. Yani Hı -hı. E, niye havza planlaması yapıyorsunuz diye net bir soru ortaya çıkıyor. Niye bu metnin içerisine havza planlamasını koyuyorsunuz? Hı -hı. Eğer yereldeki aktörlere yer vermeyecekseniz. Eğer havzalar arası su aktarımını hani e, çok rahatla atmayacaksanız niye e, bunu koydunuz bu metne tamamen göstermelik bir hal almış durumda. Evet aynen öyle. Şimdi tabi e, bu kadar büyük bir e, konu bir programa sığacak gibi değil. Bunu daha sonraki haftalarda da birkaç kez gündeme getireceğiz. Biz zaten birkaç hafta önce meclise gitmiştik. Suakı kampanyası olarak. Orada da e, çeşitli milletvekilleriyle e, görüştük. Ve onlar da henüz bu önlerine gelmediği için hani hazır değiller, bilmiyorlar tam olarak ne oluyor. Bunu tartışmak üzere tekrar gideceğiz zaten evet. meclise. Yani, yani biz milletvekillerine hı. şöyle ifade ettik. Biz su kanununu şöyle değerlendiriyoruz ve bu perspektifle eleştirip e, nasıl olması gerektiği konusunda görüşlerimizi sizinle paylaşacağız, gerekçelerini de ifade edeceğiz dedik ve perspektifinde şu olmasını e, gerektiğini söyledik. E, suyun insan ve canlıların e, en temel yaşam e, kaynağı ve buna erişimleri konusunda e, azami dikkat göster gerekiyor Sadece Hı -hı. bugün için değil su varlıklarının gelecek nesiller açısından da korunması Elzem ee, bu prensipler ya da bu temel e, bakış açısına dayanmayan bir su kanunu e, bugünü kurtarmak adına yapılan Aslında özelleştirmeyi e, suyun metalaştırmasını daha da teşvik eden bir kanunu e, hiç mi hiç ihtiyacımız yok Hı -hı. E, ama aynı zamanda hani bu kanundan da öte e, suyun e, anayasada temel insan haklarında sayılması gerektiği ve en bağlayıcı yasamızda e, bu olması gerektiği konusunda ikili bir çalışma yürüttüğümüzü ve kendilerinden de paylaşmak istediğimizi söylemiştik. Evet. E, Şubat ayı içerisinde tekrar milletvekilleri ile bu konuda e, çalışacağız. E, böyle bir kanun yakın bir zamanda gündemimize gelecek ve bu kanun çok önemli. Bütün Türkiye'deki yaşayan vatandaşları ilgilendiriyor. Evet. Buna ilişkin olarak da çok ciddi tartışmalar sürdürmemiz gerekiyor. Bu haftada evet. bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.